Aziz, nezih Müslümanlar bir haç haftan beri aynı Suri Celilinin aynı ayeti hakemesi üzerine durmaktayız. Ondan bahsetmekteyiz. Böyle birkaç haftayla değil, birkaç seneyle değil. Yani kıyamet gününe kadar anlatılsa bir ayetin manasının dahi ikbaline ihtimal yoktur. Hatta bütün diller müfessir olsa...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 Allah-u ve Teala Hazretleri Cibril-i Leym'in vasıtasıyla Resuller Resulü Hazreti Peygamber'e, Muhammed Mustafa'ya, bizim peygamberimize, son peygambere, Allah kendi sevgilisine, bu alemin ilkatine sebeb olan Hazreti Muhammed'e indirmiştir. Fakat insanların kaplarının aldığı kadar, insanların zihinlerini yettiği kadar söylenebilir. Yoksa zahirde bir manası, batında yetmiş manası vardır. Bu da bilenler için, insanlar için verilmiştir. Bu belki 7 milyon manası var, 7 milyar manası vardır. Hatta her harfinin, her kelimesinin, her hareketinin dahi manaları ayrı ayrıdır. Evet. Mesela Sur-i Rahman'da bulunan evet. ayeti kaç tane tekerrür eder aynı surede. Hepsinin manası ayrı ayrıdır. Kelime bir olduğu halde. Zahir manasında. Batıl manası bambaşkadır şey. Allah bizi zahirine irdirdi. İnşallah batının da irdirir. Batınla ilgilenenler, Hak batınla Allah'la araları iyi onlar. Bu batın manasından zevk duyarlar. Hatta onların kalplerine bunu ilham eder. Bu zevki, bu lezzeti, bu kokuyu onlara kokatır. Bu zevki onlara tattırır. İlimde rüsuh bulanlar, ilimde yükselenler. İlim yalnız kitap okumakla değildir.